Yıllardır direnişin adı sen oldun. Biz ribat ehliyiz dedin, nöbet tuttun. Ve sen gösterdin bize, Hamza'nın kılıcındaki cesaretin, nasıl olup da bir kurşun tanesine sığdığını, ve zalimin üstüne yağdığını. Hep yanındayız, çünkü dualarımız hep seninle. Her ne kadar yanına gelemesek de, zalimin yakasına yapışıp, sen kardeşimi yalnız mı sandın diye haykırıp hesap soramasak da, elbet bir gün bizim de ağlamaktan başka bir şeyler gelecek elimizden. İşte o zaman esir olmaktan kurtulacak Filistin, hür olacak. Gazze, Gazze, Gazze. Direniş, zafer yakındır elbet, Yılma Filistin durma cihat et. Sen musta zaafın ümidi oldum, Zafer mutlaka senindir elbet. Direniş, zafer yakındır elbet, Yılma Filistin durma cihat et. Sen musta zaafın ümidi oldum, Zafer mutlaka yakındır elbet Gazze direniş sembolüdür Gazze direniş destanıdır Uyan Müslüman Gazze uyan Bak direniş var durma Müslüman Gazze direniş sembolüdür Gazze direniş destanıdır Uyan Müslüman Gazze Vakti reniş var haydi Müslüman Mescidi Aksa haykırıyor Kurtuluş vakti geldi geçiyor Şehadet senle filizleniyor Ey şanlı bölge Filistinim Mescidi Aksa haykırıyor Kurtuluş vakti geldi geçiyor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 Gazze direniş destanıdır Uyan Müslüman Gazze uyan Bak direniş var haydi Müslüman Bak Yahudi'ye kaçıp gidiyor Ümmete izzet şeref geliyor Yiğitler durmadan çarpışıyor İzzettin el-Kassam'ın ereleri Bak Yahudi'ye kaçıp gidiyor Ümmete izzet şeref geliyor Yiğitler durmadan çarpışıyor İzzettin el-Kassam'ın ereleri Gazze direniş sembolüdür Gazze direniş destanıdır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 Thank <laughs> you.